Ve sellem, Efendimiz'in mübarek hadislerinden bir demet okuyup İzrah'ıma e çalışacağız. Kamuz -e hadis isimli hadis kitabının hem de alfabetik sırayla devam ediyoruz. Bu hadis-i e geçmeden önce Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere onun kümle âlinin, ashabının, etvabının, ahbabının, vesair-i ve mürşeyin ve evliyaullahın ve hassaten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turku aliyyemizin ve onlara bağlı halifelerinin, mürütlerinin, mühriklerinin ruhlarına Eseri tehlif eylemiş olan Gümüşayr Ali Hocamızın ruhuna, bu eserin içindeki hadislerin bize kadar gelmesine, emek sahip etmiş olan rabilerin ve alimlerin cümlesinin ruhlarına, buraları fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, mücahidlerin, gazilerin ruhlarına, kümle ashab hayratu hayrat hasenatla beraber bilhassa şu caminin yapılmasında ve yaşamasında emekleri geçmiş olanların, geçmişlerinin ruhlarına, Uzaktan yakından bu Hadis-i Şerif'i dinlemek üzere şu meclise cef olmuş olan siz kardeşlerimizi de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin yakınlarının akrabasının ruhlarına hediye olmak üzere ve biz yaşayan Müslümanlarım sizlerin ve Tahir ihvanımızın Allah Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmamıza Vesile olması dileğiyle bir fatiha, üç ikrasiyonu okuyalım, buyurun Bismillah. İki erken besmele çekmek hakkındadır. Peygamber sonra Mâdâhi ve Sellem Hazretleri buyurmuş ki, ''Evmâ emnehu lûkâne bismillahilûnke fâkı.'' Eğer o şahıs... ...başında Bismillahirrahmanirrahim deseydi bu yemek hepinizi yeterdi bir oturulmuş, çabucak bir kilo almış yemek, bereketiniz olmuş. Peygamber Efendimiz onun üzerine bu hasis-i şerifi buyurmuş. Eğer başında Bismillahirrahmanirrahim deseydi aynı yemek ama Allah bir bereket ihsanı verdi. Bütün hepinize yeterdi. Aç kalmazdınız yani böyle bir durumu olmazdı. Sizden biriniz, fe izâ ehale ahetiküm tavâmen Se işte etel, eğer dokun tamamen sizden bir yemek yediği zaman, her yıl Bismillah, Bismillah diye başlasın. Bismillahirrahmanirrahim desin tamamından efendim, Bismillah ile başlasın. Se inmesiye, teleşte geldi, bir şey konuşuldu, telefon çaldı, kapı açıldı, kapandı, bir zaman şunu getir, bunu getir, besmele çekmeyi unuttunuz yem şeyin başında. yemeğin başında, yemin başında. Se inmesiye, eğer unutursa kişi en yekule bismillahir fiy evvelihî ve ahirîdir başında bismillah demeyi unutursa fel yekul bismillahir fiy evvelihî ve ahirîdir hatırladığı zaman bismillahir fiy evvelihî ve ahirîdir yani evveli içinde ahirî içinde kesmeler olsun diye o manaya gelmiş oluyor hatırladığı yerde değiliz hani temsil namazı kılamadığı zaman insan kılması lazım da vaktini kılamadığı zaman nasıl kaza ediyorsa onun gibi yemekte de, de hatırına gelince o tarzı da besmele çekmesi lazım bir keresinde peygamber efendimiz yemek yiyen bir kimsenin karşısında biraz taktı ona sonra güldü dedi ki ya Resulallah tebessüm buyurdu müdüye dedi ki sen bu tersine ve çekmeden başlamıştın şeytan seninle beraber yemeğe girişmişti ama sen haftan böyle ilk mecliste çekince o hem çekildi hem de geliklerini kustu. Yani fayda vermedi bana. O benim ve benim Mustafa fayda vermedi dedi. Şimdi besmele böyle yemekte olduğumuz gibi her düştü bize şart. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayacağız. Allah adına olsa bir girişin. Evet. Her günepler olmayan anı sonu diyor Süleyman Çelebi, güzel söylemiş, rahmetullahi aleyh, rahmetten, muhaşahten, efendim, Allah'ın adı olursa bir işin başlangıcı sonra hayırlı gelir. Allah'ın adıyla de başlayan iş, iyi gider. Adamlar saçma saçma, baş başa kavga, gürültü ayrılıyorlar. Neden? Ve düğünü nasıl yattın? Bir anlat bakalım. Salon tuttuk, içki içtik, daha çektik, oynadık, hep. Erol başlar bizim böyle gümbür gümbür olur tabii. Erol gümbür gümbür başlar şeyin. Sonra böyle, böyle ama dualarla, teşbihlerle efendim başlayınca iyi olur. Biz çocuklarımızın da kulaklarına ezan okuyarak başlarız hayata öyle. Doğduğu zaman adını söylemeden önce ezan okuruz kulaklarına, bir tamel okuruz, ondan sonra adını söyleriz ve ezanlarla hayata başlar müslümanlar ve evlatları ezanlar bizim şehadetlerle hayatımız olur bulur, nefeslerimiz mühürlenir, her işimiz Allah'ın adına uygun olur. Peki Allah adını çekmenin manası ne? Allah adını çekmenin faydası ne? Faydası çünkü bir işi yaparken Başında Allah'ı anıyoruz, hatırlıyoruz ve Rıza-yı uygun olup olmadığı derece kendiliğinden otomatik olarak hatırladığı bir geçmiş kontrol edilmiş. Çünkü bir işe başlıyorsun, Bismillahirrahmanirrahim yaptığın iş hayırlı mı değil mi Allah'ın adını alınca kontrol olmuş oluyor. Buna kendimizi alıştıracağız, her işimizi rıza bari için yapacağız. Kim Allah için alırsa, Allah için verirse, Allah için seversen, Allah için muze yani bu tezettü sözlerini zikretmekten maksat nedir? Her yaptığı işi Allah'ın dersi için yapabilecek duruma gelirse, Fethet İstekme ve İman'ı, işte imanını sağlamlaştırmıştır o, kemale erdirmiş demek. Her işimiz Allah dersi için olacak. Şimdi geldik, hadis dinliyoruz. Neden? Allah'ın dersi için. Mesulullah'ın yolunu öğreneyim. Evet kendini dinleyeyim de hayatımı ona göre tarzim edeyim. Namaz kılık neden Allah Kur'an'da da emretmiş diyor. Şakal bıraktık neden Peygamber Efendimizin sünnetidir diye. Her şeyimizi böyle yapacağız. Böyle yapınca her işimiz ibadet gibi sevaplı olur. Yapmadığı takdirde de hayır ve bereket olmaz o işte. Allah'ın adı anılmayan, ham denilmeyen, seva edilmeyen, Resulullah'a getirilmeyen bir iş, gütük kalır, kesik kalır, verimsiz olur, yemek de çabuk biter, işse kaydasın. Neticesi, sürek ettir, olmaz. Ne bu hadis Bu hadis şerif, Ayşe ve Ademiz'den rivayet olmuş. Bir adesidir, emâş-ı e Al. Bu Ebu Ümâme mivavet edilmiş tabelânele ibn-i sâkirde bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ama şu ahte akıl etmedin mi? bilmiyor musun, bilemedin mi, bilmedin mi ki, Evnallâh Azze ve Celle aciz ve celil olan allah Teala Teâlâ Hazretleri, Hazreti ve Celil, benim devre geldi, fi cenneti cennette, Meryem'e bint-i İbram, Meryem valide ile, Kazet-i İsa'nın avası Meryem valide ile, Meryem hatun ile beni evlendirdi. Ve Kürçüme Musa, Musa aleyhisselamın kız kardeşi Kürçüm beni evlendirdi. Ve Meryem'e de Firav, Firavun'un karısı mümindir. Firavun kafir, hudubiyet iddiasında hain, karısı mümindir. O, hakirin yanında olduğu halde imandan geçmedi. İmanında sadık olduğu için mücaheden, cepheden amme ve suret-i mahreci nasip etti. Bu ihsanı cennette Allah razı elleri terc olarak efendim e, ihsan edeceksin. Ben haber edebiliriz bu hadis şeylikten anlaşıldığı üzere. Tabii Meryem var de Allahu Teala Hazretlerimı takdiriyle evlenmeden ve bir beşer kendisine değmeden İsa aleyhisselamı dünyaya getirdi. Tabii böyle evlenmeden ve bir şey olmayınca bilmeyenler ileri gelip konuştular. Halbuki o kendisini ibadete tasis etmiş, mefhum buharlar. Yani camiden ibadet halinden çıkmayan ölü kıyametleriz zahir olan bir mübarek halındı. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki, Teferiya Aleyhisselam ona tekefül etmişti. Yani ona bakmayı, örneğin Eniştesi Teferiya Aleyhisselam tekefül etmişti. Ve ne zaman Teferiya Aleyhisselam, o da ney gönderdi? Teferiya Aleyhisselam ne zaman beni bu arjemin yanında gelse, beni bu Böyle orada çeşit çeşit rızıklar gördü. Küllemâ dekherâ aleyhâ necâriyye mithrâdû vecdâ indehâ rızkâ. Yani Allah Allah kendisi getirmemiş, başkası girmiyor, kiride anahtarı kendisinde. Oraya çeşit çeşit rızıklar nereden geliyor? Kâle, ya Meryem'u ennâ veki hâdâ, ya Meryem bunlar sana nereden geliyor? diye sordu. Sordu, sorardı halbı ki bilir misin in inla kul resul Allah tarafından gözetiliyor. İnallahı yersukum en yeş'a bi ta'li hisab. Allah dili böyle halis kullarını efendim ibadet kullarını böyle unutmaz. Zulmür diyecek taraflarda min tarafında manevi sofralarla böyle rızıklandırır. Şeye de biliyorsunuz insan Ali selam'a da havaliler mucize istediler. Gökten sofra indirdi. Allah her rahmetleri yediler. Yani gönlümüz mutfaklı olsun ya Nisa'yı dediler. İnanmadınız mı bana? İnandık ama bir mucize gösterdi. de gönlümüz iyice yatışsın bu imana. Dua etti Allah Teala Hazretleri, bir, bir sabra indirdi. O da Maile Suresi'nde bildiriliyor. Mübarek bir annesi, mübarek bir oğlu, İkisi de Allah'ın has hadis kulları. Tabi o manevi şeyleri bilmeyen insanlar ileri geri konuştular. Meryem Validemiz tabi çok üzüldü. Dediler ki, ya Meryem bu ne biçim şey böyle bir çocukla kucağında kalkın geldi. Hazreti İsa'ya işaret etti. Dediler ki, Beşik'te olan bir çocuk ne söyleyecek ne diye işaret ediyorsun. Ama Hazreti İsa bile girecek bunlar hep Kur'an ayetlerinde. Kur'an ayetleriyle onun şeyi ispat edilmiş ve bildirilmiş bize. Gare. İnni Abdullah ben Allah'ın kuluyum dedi. Hazreti İsa Mesih kişi Mesihle konuşmuştur. Mesihle konuşanlar, konuşanlardan bir tanesi Hazreti İsa da anasına şahadet etti. Ben Allah'ın kul, ıı, kuluyum. Aa taniye kitap Allah bana seç ıı, gönderdi. Verecek İncil'in hazirecek Ve diye dine diyor ya, evi peygamber kıldı diye. Öyle şey yaptı. Tabi bilmeyenler ileri geri söyledikleri için o mübarek Meryem Hatun çok üzüldü. O üzültüsünün, o sıkıntısının, o terdinin, o insanların kendisine öyle yan bakmasının mükafatı olarak Allah Teala Hazreti Cennet'te Peygamber Efendimizin sevgiliyle onu nasip ediyor. Yani, o da orada. Ve ma emme akdehizekale eshidi. Cezaken Allahu Hayran sadece bağlarına fitil bir edilmiş bir sözdür. Duyuyor ki peygamber efendimiz bir kul Müslüman kardeşine kendisine bir iyilik yaptığı zaman cezaken Allahu Hayran dese, Allah seni hayırla cahvan ...hayırla ve dese, fakat hakikat bağlarıda <gülüyor> dua da en güzel şeyi söylemiş bir bağları alır karşılıklarını söylemiş olur. En güzel şeyi temel şeyi yapmış unutuyor teğmen beraberimiz. Çünkü derken Allahı hayran, çünkü derken Allahı hayran kilsiyi ben bizimle böyle geçiyor, böyle bağ. <gülüyor> Demek ki güzel birisi bir, bir şey yaptığı zaman, ikramda bulunduğu zaman, bir iyilik yaptığı zaman böyle dua etmemiz lazım. Bu dua'yı hatırlıyoruz tutalım. Allah seni hayırlar mükafatlandırsın, hayırlara erdirsin, Allah senden razı olsun gibi bir söz olmuş oluyor bu. Elmal yapşa, hadi biz derlerse elu el ve surat ve surat ve Bu hadis-i şerif Ebu de Hureyre fereh-i reda edilmiş sahih bir hadis-i şeriftir ki memahhem imamla nasıl nefs dair bir inceliği bize öğretiyor. Peygamber kalkacağız. Böyle ondan evvel kalktığı zaman tabi bu duruma düşüyor. Peki bu durum hakikat midir? Yoksa bir işaret ve mecaz mıdır? Bir hadis-i geçmiş ki Allah bu ümmeti efendim suret değiştirmekten mahfuz etmiştir. Eski ümmetlerde olmuş yani hızır haline getirmiş, maymun haline getirmiş Allah. Ama bu ümmette öyle şey yok. Bu manevi bir İşaret ki o adamın aklının gideceğine, aptamlaşacağına, yani hımar gibi, eşek gibi olacağına işaret. Yani onun bereketsizliğinden, o itaat sığındığından, dolayı halinin öyle olacağına işaret ediyor. Onun için namazda imama güzel ittiba ederim. Allah rekber dedi, arkasından Allah'a diyelim. Söyle dikkatle dinleyelim. Oturma ust, kalkma da kalkmada, diğer intikal tek tekbirden sonra yavaş yavaş hareketimizi ona göre ayarlayalım. Bu da namazın intizamıyla ilgili bir husustur. Dikkat ederseniz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize biz her şeyimizi öğretiyor. Yani safların intizamına varıncaya kadar şöyle bir taraftan genel ölümler olacak, gündüz olmaz mı? Kimisinin öne çekerek, kimisinin göğsünden ileriye doğru it, ittirerek sağlardı Peygamber Efendimiz. Şamlar mutlu olamaz. Müslümanlar itizama alışsın gibi. Her şeyimize böyle dair nasihatin tavsiyesi vardır. Dün akşam okuduk hadis şerifte diyor ki, size tat olacak Şam eyaletleri, Şam taraflarını alacaksınız, şu anda Medine'de sinir. Kulların arasındasınız, bir avuç insansınız ama değişecek durum. Şamları, Irakları, Suriyelileri, Fetecik, Mısırları. Oralarda hamam denilen evler, binalar göreceksiniz. Sakın oraya beş girmeyin. Beş girmek haramdır benim erkeklerime, ümmetimin erkeklerime diye. Kadınlar da ancak hasta olduğu takdirde oraya girsin, aksi takdirde gitmesin. Çocuk doğuran doğusalar gidebilir, bir de hasta olan erkekler tedavi için gidebilir. Başka türlü bu evet evet evet gitmesinler diye böyle onu bile tavsiye etmiş. Hem, hiçbir şey bırakmamıştır. Yani şu hadis-i biz hadis kitapları, sırf kitapları güzelce okusak, temel, tırma, elerli, elerli intizamı, temiz park hastanesi insanlar olur. Çünkü her şeyimizi öğretmiş, şefkatli bir baba gibi. Efendim bir aile terbiyesi gibi Müslüman ünmetini İslam ve ümmet Muhammed'i peygamber Efendimiz öyle güzelce terbiye edemiştir. Allah bizi o edeblerine müeddeb eylesin. اَمَا <aber> <b> <b> <Harbor> Yenidir bir i şerif. Peygamber efendimiz birisini gezleyin akrep sokmuş. Orada akrep sokmuş. Sabah kadar uyuyamamış. Bu akrep da Allah etmesin. Yani çok böyle insanın sanki damarlarına böyle ustura da kesiliyormuş gibi cız cız böyle içini yakan, üşüten, titreten, ağrıdan perişan eden, yani babayı insanı yere çalan bir şey. Oranın akrepleri de daha da şey oluyor, geriye oluyor böyle, geriye daha kuvvetli oluyor. Çok da hızlı hareket ediyorlarmış, yani böyle fare gibi fırt oradan oraya çar çabuk gidiyorlarmış. İnsanın kendisi koruması çok zor oluyormuş. Ve ne olacak? Peygamber Efendimiz diyor ki, birisi öyle şey yapmış, akrep sokmuş da sabah kadar inlemiş. Gülüm kâle, diyor ki, Deseydik ki yine emsa, akşama girdiği zaman, akşam bastırdı zaman o şahat deseydi ki ''Beûz bi kerimâ tillâhî Allah'ın tam, noksansız, eksiksiz, kâmil isimlerine sığınırım, isimleriyle severim, ''Min şerr-i ma halakan'' ''Yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırım'' Deseydik ki O akrep ona zarar veremez. Hani malum televizyonda da göstermişler, anlatıyorlardı, de alıyormuş eline, efendim elinde bir şey yaptırıyormuş, Sok, sokmuyormuş ben. Dua aldı da, kuuuus, sokmaz falan diyormuş, akrep sokmuyormuş, yani biraz bu şey yaptığı halde, kızdırdığı halde sokmuyormuş. Şeride de, yani böyle şeylerin olduğunu ilanet, abimin romatizma anları var, arı sokması iyi gelirmiş diye duymuş, Yakalamış bir bal arısı, bu resmi ediniyor ya sok diye, bizin üstünde koymuş sok muya hayvan bitiriyor. Orasını sıkıyor, burasını tutuyor, soksun da şey yapsam diye. Sok Allah sokturmayın mu yani, sokturmaz. Soktur Böyle dua etseydi sokmazdı buyurmuş. Bunu da ezberleyelim. Euzu bir kelimat ilahat taahhümi minşedir ma'khala gayet kolay. Şöyle bir defterimiz kalemimizi alsa hemen her evet, defter yazabilir de Allah'ın tam olan kelimeleriyle Allah'a sığınırım yarattıklarını şerrinden demiş oluyor insan. Tabi Allahu Teala Hazretlerinin bazı esması vardır, kelimeleri vardır ki onların azim tesirleri vardır, manevi tesirleri vardır, onu evabı bilir. Yani mesela ismi azam diye duası vardır. Her preyan bilenlerden biri bile tavsiye etmeye cesaret eder vardır. Herse lan dua ederken Allah'ın ne ilmi ettiğine bir semk eder. Ama ve ruhunun için esprili dua için şüphe onun esmasındandır buyuruyor. Ve bu dua ettiği zaman şüphe etti. O zaman cahil birisi bir diyeden bir diğere yalnız seyredilmiş, dönmüşken ya her varına gitsene, topluluk işinde yalnız başına olunca halaminda yolunu kesip gizimiz olan lancaınına kase ederler. Yok demiş. Ben Allah'a sanıyorum. Bir gün yolda haramin çıkıyor karşısına. Kılıcı çekmiş. Durdurmuş. Efendim seni öldüreceğim mallarını alacağım. Demiş ki Ben namaz kılayım da ondan sonra. Namaz kılması o ne demek ki? O zamanın haraminin az çok kere bir namaz kılacak kadar bir vakit bırakma şeyi olanlar oluyor demek ki. Bir açmış evini bir dua eylemiş, ya vedudu, ya vedudu, ya vel ars, mecid, ya mübti, ya muid, diye böyle bir dua. Bir atlı peyla olmuş şeyden, kum tepelerinin arasından, elinde mızrak, yıldırım gibi atıyla gelmiş, o haramiyi haklamış geçmişilmiş. Yani Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadirdir, müsabbi bir, bir esbaptır, nereden olacağı, nasıl olacağı belli olmaz, onun için Bunların çok faydası, böyle tecrübe edilmiş, görülmüştür. Bunları yazacağız, hatırımızda olacak, tesiri vardır. Duanın, duanın öyle tesiri vardır ki, efendim, hastalık olmadan olmasını da indirler. Olduktan sonra geçirir. Bir. Peygamber Efendimiz'in ben bir grup olmuş bir hadise, şöyle bir vazifeyle gittiler sevgi zor kişi. Aç kaldılar, susuz kaldılar köyün ordaşına yürüdüler, yürüdüler bir ağaçlık kurmalık yer gördüler, köy gördüler, oraya yanaştılar köy Vaha'nın bunları misafir etmedi köy adam, misafir etmedi nasıl verdiler, ne yiyecek verdiler o mübareklerde şeyin kenarında, kumların üstüne kıvrıldılar Vaha'nın kenarında, köyün yakınında kıvrıldılar, aç, açık, bir piltaf, yorgun orada şey yaparken böyle, köyden bir feryat bir gürültü, bir patırtı, bir varı ne oluyor diye sorduran efendim köyümüzün reisini kabilemizin reisini yılan sattı. zehirli yılanı soktu onlar biliyorlar zehirli yılanı başlamış şişmeye, ölecek kabile reisimiz ölecek demiş ki o sahabeden olan grubun reisi ben onu getiririm ama demiş bizim karnımız aç, yedirmediniz Susunuz ve su ikram etmeliyiz, ikram etmek şartlı. Ama ne istersen geçi, ne istersen veririz. Onun üzerine gitmiş, bir dua etmiş. Bak yılan soktuğu ve şişmeye başladığı halde ağzın bereketine, duvarın kuvvetine bakın ki geçi veriyor. Hastalık yani o yılan sokmasının kesili, geçi vermiş. Artık bunlara izlet ikram yedirmişler, de, Giderken de yanlar koyunları, kuzuları katmışlar, hadi bunları da götürürüz diye, böyle göndermişler. Şimdi Peygamber Efendimizin yanına gelince o kadar demiş ki, bu koyunlara aman dokunmayın, bunu Resulullah'a soracağız bu durumumuzu Demişler ki, ya Resulullah, iyi mi yaptık, kötü mü yaptık, bizlere bir iş başımıza geldi. Efendim öyle dedik, yani dua ederiz ama bize şöyle yaparsanız diye, yani Ahiret işini dünya mevfati için yapmış gibi olduk mu acaba? Peygamber Efendimiz, yok demiş, mahsuru yok. Sizin durumunuz o şuan aç açık kalmaktan tabii öyle olması normal bir mahsuru yok. Hatta demiş o koyunlardan bana da getirin demiş. Yani tesellü bulsunlar diye, yani helal olduğunda bir tevetitler kalmasın diye bana da getirin diye buyurmuş. Şimdi Konya'da Evliya Allah'tan bizi aldı. Anlatıyorlar, onun hayatını okuyordum da. Efendim birisi gelmiş kadının birisi, efendim şeyimizin işine kulumuzun işine tavuk düştü öldü daraldı ne yapalım? Netiş oldu kesildi su. Demiş iki yüz koval su çekersen şöyle al temiz olur. Su iki yüz koval çekersen tabii o hayvan daraldıktan sonra düşer ötekiyesine su ondan sonra şeretikler temiz olur ama daha da fazla çeksem daha da iyi olur bildir yanımda hocası varmış şeyci varmış kadına demiş ki evladım 200 kova çek 201inci kovayı bana getirir misin demiş kadına uğurladıktan sonra da terbiyesi olan o hocaya demiş ki bak evladım şu hal kalsı öyle bir şeyi sağlam söyle böyle bir yaptan iyi olur böyle de yaptan iyi olmaz. Sağlam söyledi ki tereddüt etmediler, onların akılları o kadar evvel. İki yüz kova iki yüz birinci kovayı bana getirmeymişsin demiş. Mütösevli olsun diye kalbim, çok acıma gitti yani. Bu bir şeydir, halk terbiyesinde metodur. Şimdi müftü de fetval edecek, nasıl fetval eder? Sorar, şöyle olsa, şöyle olsa, böyle olsa ne yapmak lazım gelir, bu doğru olur mu? El cevap... O da böyle lafı dolandırmaz yine. Böyle net konuşmak lazım ki aklında yanlış şey kalmasın insan. Ama böyle farklı hırsadır, halkın anlayışı. Peygamber biz böyle şey yapmış. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki Sahale-i Kiram'ın böyle kerametleri var. Evliya Allah'ta kerametleri var. sahih rivayetlerle bize kadar gelmiş, ispat edilmiş şeyler de demek ki yılan soktuğu ve zeki bir tesirini göstermeye başladığı zaman bile Dua'nın manevi tezhiyle o geçiyor. Onun için türedül etmeyin ki Allah-u Hazretleri duaya çok hayır ve bereket vermiştir. Çok şeyler dua verilmesiyle olur. Kulun duadan kadar yapılacak hiçbir şey yoktur. Boynunu bükecek, boynunu bükecek, Mevrasına teslim olacak, dua edecek, başka bir meyimiz var. Her üst kuvvet, her takar onlar. Zâhâlebun, her kuvvete illa bizattır. Onun ciddiyle her şey olur Ne dedilerse öyle olur ondan itibaren de o da ihram eder. Ama... ammâ sen kul hatta aynı manayı ifade eden yine Ebu Hüreyra radıyallahu rivayet edilmiş olan bir başka ifade yani ifade de aynı şekilde var. Eğer diyor kendisine akşam sokan şahsı hesabı Peygamber Efendimiz, akşama erdiği zaman, akşamladığı zamanda, Neuz bir kerimâ tillâhî her i min şerrîmâ halakaddeseydir, sabah oluncaya kadar sana hiçbir şey zarar veremezdir, diye aynı manayı bir başka tarifte tekrar ifade edilmiş. Bir râvi, yani bir başka rivayet onlara tüketmiş kitablar. Vema yusveti'u ahadukum en yakra'a esra ayetim fi külliye min kâru'n ve man yusveti'u davikâ'r Kâre'ş ve ma yusveti'u ahadukum en yakra'a el-hâkümün tekâsür Bu hadis-i şerif tekâsür Suresinin faziletini bu hadis-i şerif, Tekarşürk Suresinin parzilesini gösteren bir hadis-i şeriftir. Beyin raviinin hesabında evayet göre, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bu El-Hak'ın Tekarşürk Suresini okursa, kendisine icran ve ihsan olan imeklerden dolayı muhasebeye maruz, tutulmaz, sıkıntı çekmez ve ...kendisine bin ayet okumuş gibi ödüse verilir. Şimdi okuduğumuz hadis-i de buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz... ...bu suarlı hakkında, ''Emayet'te bir, hadüküm en yaklaşık ayet. ...sizden bilinir ki, her gün bin tane ayet okumaya güçlendirebilmek... ...bin ayet okuyamazsınız. Bin ayet okumak bir şey değil. Kur'an-ı Kerim 666 a.s. Aşağı yukarı 7'de 1'i olmuş oluyor Kur'an-ı Kerim'in. Efendim aşağı yukarı 3 kere 7'i 21, 300'e yakın. Tabii herkesin hafızlar okur da, herkesin kolay okuyacağı bir şey değil. Bunun üzerine demişler ki, Kâh-ı Ömer nesnesi üzerinde, buna kim yük getirebilir? Kolay bir şey değil Resulallah demişler, kim yük getirebilir? Dolayısıyla her ayetle her o bir ayetle her hatimle ya da ezberle sizden birimiz el hatim tekrar sürecine okumaya mi? Yani demek istiyor ki el hatim tekrar sürecinde okursanız en ayet okumuşçasına istiyorsunuz sevap kazanırsınız. Neden? Aa, bu el hatim tekrar süreci de ölümü hatırlamak var ölümleri söylemez. Efendim hesabın muhakkak ve muhakkak olacağını hatırlatmak var. İnsanlara doğru yola girmesine izin olacak misterler var bu ayetlerin ayetler içinde. Onun için bu sureyi okumak sevaplı oluyor. Bir nevi ayet okumuş gibi sevaplı oluyor. Tabi Allahu Teala Hz'leri başka surelere de başka sevaplar vermiştir. Mesela hepimizin bildiği Kuzuban Ahad suresini. On defa okuyana Allah cennette bir köşp bina eder. 10 defa okuyana cennette bir köşp bina eder. Kolayca bir şey, günde 100 defa okuyan çok hayırlar erer. Üç tanesi, Kur'an'ın derim hatmetmiş gibi sevap kazandırır, çünkü sürüsü Kur'an'a bedel cevabı vardır. Kuyucu Allah'a bahsüresi. En böyle kısa olduğu halde, sevabı bu kadar çok oluyor, manasının büyüklüğünden, azal rahimden dolayı. Kuyruvallahu ahad suresinde de allah Teala Halil Ezzelillin muhtamiyeti anlattı. allah Teala Halil Ezzelillin birdir. Hem öyle bir bir ki başka hiçbir bire benzemez. Öteki biri bölersin yarım olur. Bir daha böler için dörtte bir olur. Bir daha böler için sekizte bir olur. Bu ne bölenir, ne küçülür, ne eklenir, ne çıkartılır. Böyle bir birliktir. Allah-u Teala Halil Ezzelillin ona, onun için vahit ediyor. Ahad diyor <gülüyor> Kuyruvallahu ahad. Tek bir tektir Allah-u Teala Azizleri, sonra şanettir Allah-u Teala Azizleri. Herkesin hacetini Allah verir. Herkesin dileğini o ihsan ede, her hacetler onun kapısında reva olur, oradan bize, o dergahla hallolur hepsi. Onun için, insan her şeyin Allah'tan olduğunu bilince, kula eyvallah etmez, iyi kul olur. İnsan, kula eyvallah etmediğine hakiki hürriyeti bulur. Ondan bir tabahı yok. Betslediğim bir şey yok. İstersen sen olsun isterse kızsın, Beğenmeyen küçük kızını vermesin diye veriler ya köyde. İster beğensin, ister beğenmesin, beğenmeyen küçük kızını vermesin biden diye veriler ya. Yani Ey Allah olmazsa insanın, o zaman halkı dobra dobra sever. Hangi şeyi küçük yaptığını söylemiyor. Gerçeği dobra dobra sever. hiç kimseden korkmaz yani. İşte o sametliğini anlatıyor Allah Tanrı bensledi. Kulağı Allah Allah Adosu atosu cüddü olmadığını, evladın çok cüddü kızı oğlu olmadığını bildiriyor ki olmadığını biz şimdi çok rahat biliyoruz da e bazı kimseler saçma sapan laflar söylemiş bu insanların arasında deli divane az değil. Kimisi melekler Allah'ın kızlarıdır demiş. Sübhan Allah, Sübhan Allah, Sübhan Allah, Sübhanehu ve seva'na affa yekulu ne uluvetsiziraz. Kimileri de hala yaşayanların çoğu demiyor demiyor mu ki Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Kader hesaplarında Allah. Subhanallah. Allah Teala Hazretleri halum edilmekten, evlat edinmekten münezzehtir. O insanların aptal bir tavır göstermiklerdir. Hazreti İsa Allah'ın hak peygamberidir. Hepimiz peygamberler dahil, Allah'ın ama aciz nice boylu biçip O kainatın sahibidir. İlişki sevgi nedir yoktur. Doğmamıştır, doğurmamıştır, benzeri yoktur. E bu güzel manalar anlatıyor, bunu vallahu ahad suresi. ama, iki satır ama, hatta bir satır bazı Kur'an-ı Kerimlerde ama ne manalar içinde var, bir insan o manalara yapıştı mı, şu dünyada hür insan olur. Hakiki hürriyetine ermir, Allah-u Teala hazretlerinin hadis veli, makbul, makbul kulu olur. Onun için kıymetli oluyor. Bu da el-Hakim'in, tekrar suresinin sevabıyla ilgili bir şey. Bir keresinde Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz evinde yattı. Yattı ama yemek yememişti. Uyuyorsan uyu bakalım. Hiç aç yattınız mı? Uyku tutmaz. İnsan uyku uyuyamaz. Bu uykular filan hep midelerin dolu olmasından geliyor. Efendim, kalktı. Çıktı karanlıkta. Karanlık ama nasıl karanlık? Hiç diğer görünmüyor. Bir, bir karanlığıyla karşılaştı yolda Kimdir? diye sordu, sesinden tanıdı. Ya Resulallah, ben Reh-i E bu gecenin saatinde dışarıda ne arıyorsun ya Resulallah? Er Karnım aç ya Resulallah, evimizde yiyecek bir şey bulunmadı da uyumlu tutmadı dedi. Siz de aynı şey yapıyorsunuz ya Resulallah diyince, Peygamber Efendimiz ben dedi ki ben de Aleyhisselam'dan çıktım. Hazreti Reh-i Bekir'im, 90 bin altını vardı Müslümanlığa girdiği zaman. Tekin da ama hak yolunda hepsinin isar edildi, saçtı. Allah yolunda, efendim yiyecek gıdası yok evinde. Peygamber Efendimiz'in bir kurması yok, bir gıdası yok ki, çıktı. Saç e, yerinde yok muydu? Var. E, onların da bir yer yok. Peygamber Efendimiz yarının gamını çekmez, evde bir güne mal biriktirmezdi. Eline geleni ikram ederdi. Eline geleni sadaka olarak görürdü. Onun için o akşam bir şey bulunmamış. Biraz daha yürüdüler. Bir karantılığa açılmasın bu karşılarına karanlıkta. beraber yürürken bize baktılar ki babayı Hazreti Ömer diler ki Ya Ömer gidiyorum bu saatinde anlaşıldı ki o da acıkmış. Onun da evinde iyice bir şey bulunmamış. Hepsi boyunca düşük. Gittiler sahabe itirafından bizi attıp geceliğin kapısını koydular. Açtı. Ee, Biddi'nin iki tane ay parçası, ve Resulullah Efendimiz iki mübarek sahibeti gelmiş. Bayram etti, buyurun ya Resulallah dedi. İçeri aldı onları, ondan sonra hemen önlerine bir hurma salkımı gezdirdi Hurma biliyorsunuz, böyle bir uzun sapta olur salkım halinde. Efendim işte rutaf yarısı böyle olmuş. Yavşetler daha şey, çok tatlı hoş bir hali oluyoruz. Getirdiğim yerine bıraktım. Bunlardan sen abul buyurun diye durun yavşet olarak diye, bunlar onları yediler yediler. Efendim kurmaları. O bugün muhakkak ve muhakkak dünyadaki nimetlerinizden, ticaretlerinizden, rahatlarınızdan sorduğu suale tabi tutulacaksınız buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri, i̇şte bu yaptıklarımız, yediklerimiz de bu nimetlerdendir diye söyledik. Yani evet zengin, yiyor, içiyor elhamdülillah, yedin, afiyet olsun, şifa olsun, helal etsen, kadansın, helal etsen, yedin, kendisi de yedin, başkasına da yedin ama bunların hepsinin hesabı vardır sini bir hesaba olacak. O hesaptan geçilecek. Ama işte bu ayetler hadis ı Şerif'te efendim beydar naklet naklettiği Hadis-i şerifte geçmiş ki Wer kim El Hakimi tekrar söyleürse ve okursa Allah o nimetten onu sorduğu için sorarak hiç pek çernetmez. Aynı şekilde. Yani bu nimetin kendisini Allah tarafından verildiğini dünyada hatırladı, şükrünü eda etti ve gelip gelmediğini kontrol etti gibi oluyor o şahıs. Onun için o hesap olmaz diye o halde bu El Hakküm'ün teker sürü hatırlayın o nimetlerin arkasından okuyun da onlardan hesap olmaz. Bir de bin ayet okunmuş gibi sevaba bir de dahil olalım mükafat olarak inşallah. Ama... me that's best Da, efendim kaderi şey çocuğun ağaya, reaya veya halalara, ancılara benzemesi yani oğlan tarafına, kız tarafına benzemesinin sebebi nedir? Bundan beni haberdar et, cevapları ver diye sordu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, "Sakaların ne bir soruları söylem, evvel bizi dinle, de, hallederiz diye." Al evvel, senden evvel, Cebrail geldi, bunların cevabını bana bildirdi dedi. Daha soruyu soran kişi gelmeden, Allah o sorunca soruların cevaplarını Peygamber Efendimiz'e bildirmiş. İşte bu cevaplar diyor ki, ''Ve emma evveli eşad-ı sağ, evvelin taş vücumil maşrikı ve taş vücumil neyse ilerlebilir.'' Kıyamet, alamet, evveli şudur <gülüyor> ki, doğudan bir ateş çıkar, ...santara batıya toplar. ...santara batıya süre toplar. ...santara batıya toplar. ...ve emma evveli mahiyekü ve ev erkenne... ...gıda nedir? ...ve bir de şu. ...balık... ...diğerinin diğermesi... ...gelime gelime tercümesi bu... ...balığın diğeri genelde şöyle ayrı bir şey olurmuş... ...kısım olurmuş... O çok tatlı olurmuş. Tahmin ediyorum, bizim balık haviyarı dediğimiz şey galiba hani çok kıymetli, binlerce, on binlerce, benziyor, yüz binlerce lira kıymetli olan bir şey. Çok kıymetli. Siyah haviyar falan diyorlar. Bilmem da ancak milyonerler bilen yiyebiliyor, öyle kıymetli için. İşte o haviyar gibi bir şey yani onu yiyecekler pişirince. Ondan sonra çocuğun anaya veya baba tarafına benzemesinin sebebi de Diyor Peygamber Efendimiz eğer adamın suyu, kadının suyu da öne geçerse o zaman çocuk babaya beller. Aksi takdirde yani kadının suyu, erkeğin suyu da öne geçerse o zaman çocuk ana tarafına çeker diye. Bu ana baba tarafına çekme meselesini bu tarzda bu kelimelerle ifade etmiş artık izahat. Bu meselede bir tanesini soran doktorlarım, biyoloji aletlerimin düşünsünler üzerindeki manalarını anlayacakları bir şeydir. Şimdi, kıyametin ilk alameti, budur diye söylemiş. Bazı herhangi bir şeriflerde de buyuruluyor ki, kıyametin ilk alameti benim peygamberliğimdir. Ha. Bu, bu hadis-i şerif ile bunun izahı nedir? Bunun izahı şu ki, yani bu bulacağının alameti, benim peygamberliğimde, Söylet etmişler yani hadis alimleri. Yani ben gelmeden, ben, ben peygamber olarak gelmeden kıyamet kopması yok. Benim gelmem bir yani kere hukukunun alameti. Ötekisi, bu ateş meselesi kıyametin fiilen kopmaya başlamasının ilk alameti olmuş oluyor. Arada böyle bir incelik fark var diye alimler bildirmişler. Şimdi Peygamber Efendimiz, malum böyle bir peygamber ki, Hazret-i Adem asamızdan biri damı biliniyor. O zamandan biri biliniyor. Peygamberler hep temenni etmişler ki, ah onun zamanına yetişsek, Ah oğlum efendim ümmeti olsaydı. Yani, öğretmeni etmişler. Ve bildirmiş benim İsrail'in peygamberleri, Hz. insan Tevrat'ta ve İncil'te ve eski kitaplarda peygamber efendimizin geleceğine dair, adıyla sanıyla bilgi var. Nedir delilimiz? Delilimiz bir kere eski kitaplardaki ifadelerden biliyoruz. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de de bize ayet-i kerimede bildirilmiş ki, İslam Bu İsa Bu göre İsrail. Sen Allah'ın tevkin Bana karşı gelmeyin. Benim buyruğumu tutun. Benim yaptığım işle. Ben, Tevrat'tan size daha önce ilgilmiş olan ahkıramı teyit edeceğim. Musalli kutimâ beyni yedeyyemiyen Tevrat. Tasvik edeceğim, teyit edeceğim. Evet, <Sessizlik> evet. Allah'ın eminleridir, onları yapmaya devam edin diye onları tavsiye edeceğim. Teyit edeceğim ve mübeşiren bir Rasûlün yekî minbâdî. Benden sonra gelecek bir peygamberi de müjdeleyeceğim ben size. Benim kandiden müjdeleyici olmak, müjdeleyicilik. Neyi müjdeleyiyorum? Benden sonra bir peygamber gelecek ki, güneşler güneşi. İsm-u Ahmet, adını da bak. Ahmet diye Allah-u Teala herkese ve adıyla sanıyla eski ümmetle bilgirmiş. Onun için onlar hep bekliyorlardı. Kıyamet, ahir zaman peygamberi, ahir zaman peygamberi. O ahir zaman Peygamber gelmeden kıyamet kopmayacak. Hatta Hz İsa'ya, Hz Yahya ya eski kitaplarda böyle bildirilmiştir. Sen Peygamber misin? Acaba o kitaplarda bahsedilen o Peygamber misin diye soranlardı. Yok, ben o değilim. Ben daha sona diye söylemişler onlarda. O bahse dersen ben değilim diye onlar öyle söylemişlerdir. Böyle bir peygamberin imtiyaz. İşte o, kıyametin zamanının ilk alameti olmuş oluyor, zamanın ilk alameti oluyor. Bu ateş ateşte, kıyametin filen koptuğa başladığının alameti oluyor. Şimdi ateş çıkacak doğudan, insanları batıya toplayacak. Nasıl olur? Ormanın bir yerden bir yerden çıkarsa, rüzgar böyle üfüre üfüre ormanı yakarsa ne yapar hayvanlar, canlılar, töne olanlar ne yapacak? Kaçabilenler, yani ele ayağ olanlar, ateşin diğer bir tarafı var değil de bu tarafa doğru kaçarlar. Bir yerde bir ateşi, insanlar hepsini şarttan çevirecek ve batıya doğru böyle çekip götürecek. Çırıp götürecek. Kıyametin islameti bu. Şimdi, acaba bu hazece mi? Yani hakikaten büyüyer, büyüyerse bir yerde, yerde, yerde başlayacaklar, şarttan böyle insanlar bu tarafa doğru çekecek mi? Belki öyledir. Allah orada da kadirdir, bilmiyoruz. Oradan bir yakın başlar, öyle tutar. Ama bazıları demişler ki muhtemelen olan ki bu becaeli bir manası vardır. Bir belâ, bir mutüven çıkacaktı şartlar, insanları batıya toplayacak. O o zaman insan aklı hemen başka şeyler ekliyor. Bu komünizm belası çıkmadı mı? Şarttan çıktı. O komünizmlerin korkusundan, belasından Müslümanlar batıya sığınmadılar mı? Hepsi nasıl ya geldik biz gibi mesela ama onlar bu olarak da istiyor karşı adem mı istiyor filan diye ben dedim haydi batıya girdik ki saldırma olmasın birtakım çarpışalım bizden çekilsin korksun filan diye herkes batıya iticiydi Her, batıya iticiydi ama işte o zaman da din iman şunu bunu neler gitti neler gitti Örf, adet ilim evfan ahlak ada kadınlarımızın halleri. Evet, evlerimizin halileri, paralar, pullar, memleketler eller olsun. Bu mezar manaya da olabilir diye söylüyorlar. Allah Ta'ala Hazretleri bizi Allah Ta'ala Hazretleri bizi her zaman hazırlıklı olan kullarda benzer. Neden? Çünkü bir insan öldü onu kıyamete kokmuştur diyor. Başka kıyamet beklemezler. Bizim parmanı gitti işte. Allah ruhunu havuz etti. Hayatı bitti, kıyameti koptu. Biz amaysa insanın sokanı kıyamet, kıyamet oluruz. E bu, bu kıyamet hep başımıza dolaşıyor. Bilmiyoruz, bölüm yerde olacak, nasıl olacak, vesuletli olacak. Allah hayırlı bir halde imanı ı ile hayır üzere ölmeyi nasibir. Şöyle mihraplarda namaz kıldırırken, camilerde namaz kılarken, ağzımız oruçluyken, doğalıyken, güzel hal üzere ölmek, haç yollarında, Efendim, Arapaz dönmüşler öfede, böyle bizim bir kardeşimiz var, mübarek bir kardeşimiz var, Allah razı olsun, anası dua edermiş, yarabbi mevzerime, Arapaz dağıl, Arapaz dağıl, Hacca gitmiş, e, Arapaz da ikna, rizah ve ikna ruhunun kuşu belan kafesinden uçmuş, gitmiş. Oradan, yani Allah, bak sevdiği kulların da duasını kabul ettiğinin bir alamet işler, Allah bizi güzel hal icra öğretlerden eylesin, huzurunda sevdiği kul olarak varanlardan eylesin, ama bu büyük kıyamet de bu da korkunç bir şey. Yani Allah korusun böyle bir hal ki dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak hallaç pamuğu gibi dağlar atılacak kendisinden yarılacak sürüler darmadağın dağılacak efendim e, yıldızlar sapır sapır dökülecek göt yarılacak yani ne korkunç haller olacak toz sabrak ortalığa ortalığa kalkacak Allah bizi her türlü felaketlerden, muskibetlerden, böyle ahir zamanın korkularından emniyette eylesin. Efendim, kaflet ve cehalet üzere olmamayı nasip eylesin. İki cihazın hayırına dair eylesin. Fatiha-i Şerif ve Murali Rösmü'ne-i ...yayacaklar, Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Ama bazı kabileler çeşitli... İhtilaflar çekişmelere girdiler. İslam tarihinde malum olmuş bitmiş çeşitli sıkıntılar, ihtilaflar. Allah bize bu devirde ittifak nasip etsin. Birlik beraberlik nasip etsin. Rabbimiz bir. Allahu Celle Celaluhu. Kitabımız bir. Kur'an-ı Kerim. Peygamberimiz bir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Niye ihtilaf ediyoruz? Ha gürültü çekişme harp dar kıyasıyla Müslüman birbirini öldürüyor nasıl öldürüyor nasıl kıyıyor bu itiraflardan Allah bizi kurtarsın basiret versin akıl fikir İslamiyet demek ki bir şeytanın hizbi var bir Allah'ın hizbi var bir hizbullah var bir hizbüş şeytan var hizbullah felah bulacak hizbüş şeytan cehenneme gidecek. Hangi hizipten olduğuna insan dikkat etsin. Hangi partide, hangi hangi gruptan, Allah grubundan mı, şeytan grubundan mı, iman grubundan mı, küfür grubundan mı? Dikkat etsin. Yerine bir dikkat etsin. Nerede, kime karşı atış yapıyor? Girmiş kafir grubun içine, şeytan grubunun içine imanlılara mı saldırıp duruyor, ateş atıp duruyor? Yoksa Müslümanların tarafından yer almışsa küfürle göz göğüs göğüse mi çarpışıyor? Bu durumuna dikkat etsin. Emanu ümmeti min elgaraki idara ki bu bahne biz enyekuyu Bismillahi mejraha ve mirsaha idreha ve mirsaha Inna Rabbi laqaburul rahim ve ma kaderummahu ve Hazreti Hüseyin Efendimizden merfu an edilmiş bir hadis-i şeriftir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş: <gülüyor> Benim ümmetimin garantisi, emanı, kurtuluşu nerede <gülüyor> minel garaki boğulmaktan, idaraki bul bahre denize sebere çıktıkları zaman. Gemiye bindikleri zaman. Gemi batabilir, boğulabilirler. Boğulmamak garantisi emanları, emniyetleri nedir? Şu sözleri okumaktır. Şu ayet-i kerimeyi okumaktır. Bismillahi mecriha ve mürsaha inna rabbiyle gafururrahim. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir, bir ayet-i den alınmıştır ibaresi. Nuh Aleyhisselam ve ona iman edip tabi olanlar gemiye bittilerken ve kâlerke bu Bismillahi mecrihâ ve mürsâhâ diye ayet-i Nuh Aleyhisselam'ın kavmine böyle diyerek gemiye binin dediğini anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Biz de bu dua ile gemiye binersek, uçağa binersek bibas diye binersek Efendim böyle şey yapalım, bu duayı unutmayalım. Bismillahimecreha Yani Allah'ın adıyla efendim hareket etmesi bunun ve efendim bir maksuduna varıp erişmesi, kavuşması Allah'ın adıyladır. Yani Rabbim gafurdur, rahimdir, merhameti çoktur, rahmeti boldur, efendim akıl ufret eder diye ona itica ederek şey ve arkasından bu ayet bunun arkasından da ne diyecek ki vema kaderullah hakkı kadrihi şeytanlar, müşrikler, zalıllar Allahu Teala Hazretlerinde hakkıyla takdir edemezler. Sığınılacak kapı orası halkidir. Vema kaderullah hakkı kadrihi. Gel alt bütün encampda duhu yemez. Kıyamet ve semava tutmaz yaratbiyemileh. Ayetlerime uzundur. Yani Allahu Teala Hazretlerinin azametini kafirler anlayamadılar. Kıyamet gününde bütün dünya yeri kudretindedir, kabzeyi kudretindedir ve semalar e, yemininde ile dürülmüştür. Yani gökler yerler onun yanında, onun azameti karşısında işte bu durumdadır diye onun öyle e, azametini gösteren bir büyük ayetidirimedir. Bunu okuyarak böyle şeye binecek. Bineceği vasıtaya, gemiye böyle binecek. Böyle olduğu takdirde batmaz, mahfuz kalır. E, bu gemi için böyle, o zaman uçak yoktu. Şimdi uçak da uçak gemisidir. Yani o da havada yüzüyor, öyle aynı tarzda. Uçakta da bunu okuyalım. Binecek olursak, bir yere giderken. Otomobile binerken, veya bir ata vesaireye binerken, ummiyetle okunan Bismillahirrahmanirrahim, سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَحَّرَ لَنَا حَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ وَإِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Ayet-i Kerimeleridir. Bu okunmuştur. Bu da gene e, gemiye binmekle ilgilidir ama öteki bineklere de teşmil edilmiştir. Böyle bir binaya binildiği zaman bu dua ile dua edilmesi tavsiye olunmuştur. Allah-u Zahane Hazretleri, her işimizde ona hakkıyla tevekkül etmeyi bizlere nasip edin. Çünkü ona tevekkül edenleri Allah sever